Robert Louis Stevenson İntihar Kulübü Seslendiren Akın Altan Kremalı Turtalı Genç Adamın Hikayesi Bohemia'nın nam salmış prensi Forizal, Londra'da sürdürdüğü yaşamı boyunca nazik tavırları ve cömertliği sayesinde her sınıftan insanın sevgisini kazanmıştı. Yalnızca küçük bir kısmı bilinen başarıları bile tüm dikkatleri üzerinde toplamasına yetmişti. Genelde sakin bir adam olan ve dünyayı bir çiftçinin bakış açısından daha farklı görmeyen Bohemya Prensi doğumunda ona biçilen kaderin aksine hayatının maceralarla dolu ve aykırı olmasını istiyordu. Bazen canı sıkkın olduğunda Londra tiyatrolarında izleyecek eğlenceli hiçbir oyun oynanmadığında ve mevsim bütün rakiplerini yenmeyi başardığı spor türlerinin hiçbirini yapmasına elverişli olmadığında sırdaşı ve süvari birliğinin komutanı olan Albay Ceraldin'i akşam gezintisine davet ederdi. Komutan, deli cesaretine sahip genç bir adamdı. Daveti memnuniyetle kabul eder, derhal hazırlıklara başlardı. Fakat hayat deneyimleri sayesinde kendini kolaylıkla gizleyebiliyor, yalnızca yüzünü ve duruşunu değil, sesini ve neredeyse düşüncelerini bile herhangi bir kişilikten, ulustan ve sınıftan insana göre uyarlayabiliyor Böylelikle ilgiyi prensden kendi üstüne çekiyor ve bazen tuhaf topluluklarda kabul görmelerini sağlıyordu. Sivil makamlar bu maceraların sırrına asla erişemiyorlardı. Birinin soğuk kanlı cesareti, diğerinin ise keşfetme isteği ve gözü pek sadakati sayesinde sayısız tehlike atlatmışlardı. Zaman içinde birbirlerine olan güvenleri de iyice pekişmişti. 1 Mart akşamı aniden boşanan karla karışık yağmurdan korunmak için kendilerini Leicester Meydanı yakınlarındaki bir istiridye lokantasına attılar. Albay Geraldin yoksulluk içindeki bir basın mensubu gibi giyinmişken, prens de her zamanki gibi takma bıyık ve kaşla görüntüsünü değiştirmiş hırpani bir kılığa bürünmüştü. Nazik tavırları kimliğinin ifşa edilmesini zorlaştırıyordu. Komutan ve yoldaşı işte bu şekilde konyak ve sodalarını güven içinde yudumluyordu. İçeride kadınlardan ve erkeklerden oluşan büyük bir kalabalık vardı ama birkaç tanesi maceracılarımızla konuşmaya yeltense de hiçbiri onları daha yakından tanımak isteyecekleri kadar ilginç değildi. Rezil, sıradan bir Londra barı olan bu yer en azından rüzgardan korunmalarını sağlamıştı. Uzun süren gezintiden yorgun düşen prens, esnemeye başladığı sırada barın kapısı sert bir şekilde açıldı ve genç bir adam peşindeki iki yardımcısıyla birlikte içeri girdi. Her iki yardımcının elinde tuttuğu geniş tabaklardaki örtünün altına gizlenmiş kremalı turtalar vardı. Örtüler bir anda kaldırıldı ve genç adam barda ilerleyip abartılı bir nezaketle herkese birer tane ikram etti. Kimisi bu ikramları gülerek kabul ederken, kimisi de sert, hatta kaba bir şekilde reddetti. Genç adam reddedilen turtaların nükteden sayılabilecek eleştiriler eşliğinde mideye indirdi. En sonunda sıra prens Forizel'e gelmişti. Efendim, dedi derin bir hürmette, turtayı başparmağıyla işaret parmağı arasında sunarak. Bir yabancıya bu onuru bahşeder misiniz? Saat beşten beri 27 tane yediğim için turtaların kalitesine kepilim. Bir hediyenin diye söze koyuldu prens. Kalitesinden çok. ''Nasıl sunulduğuyla ilgilenirim.'' ''Nasıl sunulduğu efendim?'' diye karşılık verdi genç adam, bir kez daha eğilip selam vererek. ''Bir safsatadan ibarettir.'' ''Safsata!'' diye tekrarladı Forizel. ''Peki neyin safsatasıymış bu?'' ''Burada bulunmamın amacı size felsefemi anlatmak değil.'' diye cevap verdi genç adam. ''Bu kremalı turtaları dağıtmak. Eğer bu eylemin gülünçlüğüne tüm samimiyetimle dahil olduğumu söylersem... Umarım bana bu onuru bahşetmeye tenezzül edersiniz. Aksi takdirde 28. sekizinci turtamı yemek zorunda kalacağım ve bundan artık çok yoruldum. Beni etkilemeyi başardınız, dedi prens. Ben de sizi bu çelişkiden kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Ama bir şartla. Eğer dostumla birlikte turtalarınızı yersek, ki bunu yapmaya can attığımızı söyleyemeyeceğim, karşılığında bu akşam yemeğinde bize eşlik edeceksiniz. Genç adamın aklı karışmıştı. Elimde hala onlarca var, dedi en sonunda. Hem bu önemli işimi tamamlamak için daha bir sürü lokantaya gitmem gerek. Bu da biraz zaman alır. Eğer karnınız açsa... Prens, adamın sözünü nazik bir el hareketiyle kesti. Dostumla size eşlik edeceğiz, dedi. Çünkü akşamlarınızı değerlendirme şekliniz ilgimizi çekti. Artık barışın ön hazırlıkları tamamlandığına göre, antlaşmayı ikimiz adına da imzalamama izin verin. Prens turtayı hayal edilebilecek en kibar hareketle midesine indirdi. ''Leziz?'' dedi. ''Ağzınızın tadını bildiğinize ne şüphe?'' diye karşılık verdi genç adam. Albay Ceraldi'nin turtayı aynı şekilde onurlandırdı. Oradaki herkes ikramları kabul ya da reddetmiş olduğuna göre artık başka bir mekana doğru yol almanın vakti gelmişti. Yaptıkları tuhaf işe alışmış görünen iki yardımcı da genç adamın hemen peşindeydi. Son olarak prens ve albay kol kola girip, Birbirlerine gülümseyerek dışarı çıktılar. Turtacıların ziyaret ettiği iki lokantada da benzer sahneler yaşandı. Kimisi bu aylak ikramcılığa olumlu bir karşılık verirken, kimisi de turtaları reddetti. Reddedilen turtaları yemek, yine genç adam akılıyordu. Üçüncü lokantadan çıkan genç adam turtalarını saydı. Bir tepside üç, diğerlerinde altı olmak üzere toplam dokuz tane artmıştı. ''Beyler'' dedi iki yeni takipçisine dönerek, Akşam yemeğinizin benim yüzümden gecikmesini istemem. Eminim acıkmışsınızdır. Size borçlu olduğumu hissediyorum. Büyük aptallıklarla dolu kariyerimi sona erdirdiğim, bu büyük günde beni geri çevirmeyen herkese hoş bir karşılık vermek istiyorum. Beyler, daha fazla zaman kaybetmeyin. Ne kadar bitap düşmüş olursam olayım, hayatın pahasına bile olsa bu tepsileri boşaltacağım.'' Bu sözleri söyledikten sonra dokuz turtayı da ağzına götürüp her birini tek bir lokmada yutuverdi. Sonra yardımcılarına dönerek birer altın sikke verdi. ''Beyler'' dedi. ''Sonsuz sabrınız için size teşekkür etmeliyim.'' Sonra her ikisiyle de nazikçe eğilerek vedalaştı. Birkaç saniye boyunca içinden altınları çıkardığı kesesine baktı ve bir kahkaha atarak keseyi sokağın ortasına fırlattı. Akşam yemeği için hazırdı. Üç adam Soho'da bulunan ve bir süre önce abartılı bir üne kavuşmasının ardından unutulmaya yüz tutmuş küçük bir Fransız restoranın birkaç basamak yukarıdaki özel locasında oldukça seçkin bir akşam yemeği yerken 3-4 şişe şampanya içip sıradan konulardan sohbet etmeye başladı. Genç adam konuşkan ve neşeliydi ama nazik bir insandan beklenmeyecek kadar gürültülü bir şekilde gülüyordu. Elleri şiddetle titriyor, ses tonu iradesinin dışında ani ve şaşırtıcı bir şekilde değişiyordu. Tatlılarını silip süpürmüş, üstüne de prolarını yakmışlardı ki, prens konuşmaya başladı. ''Merakımı bağışlayacağınızdan eminim. Sizde gördüklerim epey hoşuma gitti ama beni şaşırttı da.'' Düşüncesiz görünmek istemesem de dostumla benim sır saklayabildiğimizi size söylemeliyim. Kendi aramızdaki sayısız sırrı devamlı olarak yanlış kulaklara açık ediyoruz. Eğer hikayenizin saçma olduğunu düşünüyorsanız hiç endişe etmeyin. Karşınızda İngiltere'nin en saçma iki adamı oturuyor. Benim adım Godal. Theophilus Godal. Dostumsa Bimbaşıdır ve adı Alfred Hammersmith'tir. Ya da en azından kendini bu isimle tanıtmayı seçtiğini söyleyebilirim. Hayatımızı olağan dışı macera arayışıyla geçiriyoruz ve uzak duracağımız hiçbir olağan da yoktur. Sizi sevdim, Bay Goddell, diye karşılık verdi genç adam. İştenliğiniz beni etkiledi. Başka bir kılığa bürünmüş bir asilzade olduğunu düşündüğüm binbaşı dostunuza karşı da en ufak bir itirazım yok. En azından onun askeri olmadığından eminim. Albay, sanatının mükemmelliğine edilen iltifat karşısında gülümseyince genç adam daha canlı bir tavırla devam etti. ''Size hikayemi anlatmamak için çok geçerli nedenlerim var. Belki de tam bu nedenle anlatacağım. Üstelik saçmalıklarla dolu bir hikaye duymaya öylesine hazır görünüyorsunuz ki size ayağı kırıklığına uğratmak beni özer. Sizin örneklerinize karşın ben adımı kendime saklamalıyım. Yaşamında bir önemi yok.'' Sıradan bir nesil düzeniyle atalarımı temsil ediyorum ve hala içinde oturduğum harap durumdaki evimle yıllık 300 sterlinlik gerilim bana onlardan miras kaldı. Aynı şekilde kullanmaktan büyük zevk duyduğum ahmakça mizah anlayışımın da bana onlardan geçtiğine inanıyorum. İyi bir eğitim aldım. Sokak tiyatrolarının orkestralarında para kazanabilecek kadar iyi keman çaldığımı söyleyebilirim. Aynı şey flüt ve korno için de geçerli. Bilimsel temelli iskambil oyunlarını yılda 100 sterlin kaybedecek kadar öğrendim. Fransızca bilgim sayesinde Paris'te de en az Londra'da harcadığım kadar para harcama fırsatı buldum. Kısacası erkeksi başarılarla donatılmış bir adamım. Amaçsız bir düelloyu da içeren her türde macerayı yaşadım. Ne var ki iki ay önce hem zihnen hem de bedenen tam bana göre olan genç bir hanımefendiyle tanıştım. Kalbim onu görünce adeta eriyip gitti. En sonunda kaderimin ağlarını ördüğünü ve aşık olmak üzere olduğumu anladım. Ama sermayemden geriye kalanları topladığımda 400 sterlin bile etmediğini gördüm. Size soruyorum, kendine saygı duyan bir adam 400 sterlin olmasına rağmen aşık olabilir mi? Bence kesinlikle hayır. Aşık olduğum kadının varlığını unutup her zamanki giderlerimi artırdığımda bu sabah elimde son 80 sterlinimin kaldığını gördüm. Bu parayı da iki eşit parçaya böldüm. Kırkını özel bir amaç için kenara ayırdım. Kalanıysa gece olmadan dağıtacağım. Oldukça eğlenceli bir gün geçirdim ve sizinle tanışmamı sağlayan kremalı turtalar dışında epey saçmaladım. Daha önceden de söylediğim gibi, anlamsız kariyerime daha da anlamsız bir son vermeye kararlıydım. Kesemi sokağa attığımı gördüğünüzde kırk sterlinim bitmişti. Artık beni kendimi tanıdığım kadar çok tanıyorsunuz. ''Ben bir ahmam ama ahmaklık konusunda tutarlıyım. Mızmızlanıp duran bir korkak olmadığıma inanmanızı diliyorum.'' Genç adamın sözleri, kendi hakkındaki düşüncelerinin oldukça katı ve aşağılayıcı olduğunu ortaya koyuyordu. Dinleyicileri, yaşadığı gönül ilişkisinin kalbine kabul ettiğinden daha çok dokunduğu ve hayatını epey şekillendirdiği hissine kapılmışlardı. Kremalı turta güldürüsü artık gizli bir trajedi havasına bürünmeye başlamıştı. ''Baksanıza'' dedi Ceraldi'nin. Frenz Forizel'e bakarak. ''Neredeyse aynı durumda olan bu üç kişinin Londra gibi uçsuz bucaksız bir kalabalıkta birbirine tesadüf etmesi tuhaf değil mi?'' ''Nasıl yani?'' diye sordu genç adam. ''Yoksa siz de mi mahvolmuş durumdasınız? Bu akşam yemeğinin de tıpkı benim kremalı turtalarım gibi bir delilikten ibaret olduğunu mu söylüyorsunuz? Acaba şeytan üç adamını felekten son bir gece çalabilmeleri için bir araya mı getirdi?'' ''Şeytan bazen oldukça düşünceli işlere imza atabiliyor.'' diye karşılık verdi Prens Forizel. Ve her ne kadar tamamen aynı durumda bulunmasak bile bu tesadüf beni öylesine etkiledi ki ''Aramızdaki eşitsizliğe bir son vereceğim. Son kremalı turtalarınıza karşı kahramanca tutumunuz bana örnek olsun.'' Prens bu sözlerden sonra kesesinden küçük bir balya banknot çıkardı. Bakın, yaklaşık bir hafta gerinizden geliyorum ama aslında bitiş çizgisini kafa kafaya geçeceğimizi düşünüyorum, diye devam etti. Bu, dediği banknotları masaya koyarak, hesap için yeterli gelecektir. Geri kalanı ise, paranın geri kalanını ateşe fırlatıvermesiyle birlikte şömineden alevler yükseldi. Genç adam prensin kolunu yakalamaya çalışsa da aralarındaki masa yüzünden her şey için artık çok geçti. Çok yazık, diye bağırdı. Hepsini yakmamanız gerekirdi. Kırk sterlin'i kenara ayırmalıydınız. Kırk sterlin, diye tekrarladı prens. Tanrı aşkına, neden kırk sterlin? Neden seksen değil, diye söze karıştı albay. Tahminlerime göre o balyanın içinde yüz sterlin olmalıydı. Yalnızca kırk sterline ihtiyacı vardı, dedi genç adam hüzünlü bir şekilde. Ama o para olmadan kabul de olmaz. Kural çok katı. Her birimiz için kırk sterlin. İnsanın para olmadan ölmeye bile gücünün yetmediği bu hayata lanet olsun. Prens ve albay birbirlerine baktılar. Bizi açıklasanıza, dedi albay. Hala dolgun bir cüzdanım var ve tüm servetimi Godel'la paylaşmayan ne kadar hazır olduğumu söylememe gerek yok. Ama ne pahasına olursa olsun bize ne anlatmak istediğinizi öğrenmem gerek. Genç adam yeni aymış gibiydi. Huzursuzluk içinde iki adama baktı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. ''Benimle dalga geçmiyorsunuz, değil mi?'' diye sordu. ''Siz gerçekten benim gibi mahvolmuş adamlar mısınız?'' ''Ben kendi adıma öyleyim.'' diye cevapladı albay. ''Ben de öyle.'' dedi prens. ''Size kanıt da sundum. Mahvolmuş bir adamdan başka kim parasını ateşe atar ki?'' ''Yaptıklarım beni ele veriyor.'' ''Mahvolmuş bir adam.'' ''Evet.'' dedi genç adam şüpheyle. Ya da bir milyoner. Bu kadar yeterli bayım, dedi prens. Ben söyleyeceğimi söyledim. Söylediklerime inanılmamasına alışkın değilim. Mahvolmuş ha, dedi genç adam. Siz de benim gibi mahvoldunuz, öyle mi? Haz dolu bir yaşam sürdükten sonra artık haz duyabileceğiniz tek bir şey mi kaldı? Siz, devam ederken sesi iyice kısıldı, bu son hazdımı yaşamak istiyorsunuz. Mutlak ve kolay yolu izleyerek deliliğinizin sonuçlarını görmezden mi geleceksiniz? Açık kalan tek kapıdan Şerif'in adamlarını atlatabilecek misiniz? Aniden durup kahkahalara boğuldu. Sağlığınıza diye bağırdıktan sonra kadehini kafasına dikti. Size iyi geceler. Benim mahvolmuş adamlarım. Albay Ceraldin kalkmaya yeltenen adamı kolundan yakaladı. Bize güvenmiyorsunuz, dedi. Ve hata ediyorsunuz. Bütün sorularınıza olumlu cevap verdim. Ama ben o kadar çekingen olmadığım için kraliçe İngilizcesini gayet güzel konuşabiliyorum. Sizin gibi biz de hayattan bıktık ve ölmeye karar verdik. Er ya da geç. Birlikte ya da tek başımıza. Ölümü bulup ona meydan okuyacağız. Sizinle tanıştık ve sizin durumunuzun daha acil olduğunu gördük. Bu nedenle bu işi bu gece ve tek bir seferde halledelim. İsterseniz üçümüz birlikte de yapabiliriz. Böyle metaliksiz bir üçlü, dedi. Plüton'un geçitlerine kol kola girmeli. Gölgelerin arasında birbirini desteklemeli. Geraldin oynadığı rolün gereği olarak tavırlarına ve tonlamalarına özen göstermişti. Prens bundan rahatsızlık duymuştu. Kuşkulu gözlerle sırdaşına baktı. Genç adamsa yeniden kıpkırmızı kesilmişti ve gözleri ışıl ışıldı. ''Siz tam benlik bir adamsınız.'' diye bağırdı korkunç sayılabilecek bir neşeyle. ''Anlaşmamız için el sıkışalım.'' Eli soğuk ve nemliydi. Nasıl bir topluluğun parçası olarak harekete geçeceğinize dair en ufak bir fikriniz bile yok. Kremalı turtalarımla ilgili kendinize nasıl bir iyilik yaptığınıza dair en ufak bir fikriniz bile yok. Ben yalnızca tek bir piyonum ama bir orduya aitim. Ölümün özel kapısını biliyorum. Yakınlarından biri de benim.'' Ve hiçbir tören ya da skandal olmadan sizi sonsuzlukla buluşturabilirim. Genç adamın ne anlatmaya çalıştığını çok merak etmişlerdi. Aranızda 80 sterlin toplayabilir misiniz? diye sordu. Geraldine gösteriş yaparcasına cüzdanına bakıp olumlu cevap verdi. Çok şanslısınız, dedi genç adam. İntihar kulübünün girişi 40 sterlindir. İntihar kulübü mü? dedi prens. Bu da nesi? ''Beni dinleyin.'' dedi genç adam. ''Rahatımıza düşkün olduğumuz bir çağda yaşıyoruz ve size bununla ilgili birkaç örnek vereceğim. Farklı yerlerde işlerimiz oluyor. Bu nedenle tren yolları icat edildi. Tren yolları bizi dostlarımızdan ayırır ve telgrafta uzak mesafelerden birbirimize hızlı bir şekilde iletişim kurabilelim.'' diye icat edildi. Otellerde bile bizi yüzlerce basamak çıkmaktan kurtaran asansörler bulunur. Şimdi... Hayatın bizi eğlendirebileceği sürece aptala yatmamızı gerektiren bir sahneden ibaret olduğunu biliyoruz. Çağdaş dünyada eksik bir rahatlık aşaması daha vardı. Bu sahneyi kolayca terk etmemizin, diğer bir deyişle özgürlüğe varan arka merdivenleri aşmamızın bir yolu bu. Ya da önceden söylediğim gibi, ölümün özel kapısını kolayca aşmamızı sağlayacak bir yöntem. Asi dostlarım, bu yöntemde intihar kulübü tarafından sağlanıyor. Bu son derece mantıklı arzumuzda tek başımıza, hatta istisna olduğumuz yanılgısına sakın düşmeyin. Hayatları boyunca her gün kendilerinden bekleneni yapmaktan epey yorgun düşmüş birçok yoldaşımız bazı nedenlerden dolayı bu kurtuluştan geri kaldılar. Bazılarının olanlar herkes tarafından duyulduğu takdirde şaşkına dönecek, hatta suçlanacak aileleri vardı. Bazılarıysa zayıftı ve ölümün sonuçlarından korkuyordu. Bunu bir dereceye kadar ben de yaşıyorum. ''Kafama bir silah dayayıp tetiği çekemem. Çünkü kendimden daha güçlü olan bir şey beni bundan alıkoyuyor. Üstelik her ne kadar hayattan nefret etsem de, bedenim ölümü yakalayıp icabına bakacak kadar güçlü değil. İntihar kulübü de benim gibiler ve ölümden sonra herhangi bir skandal oluşmaksızın bu kargaşadan kendini kurtarmak isteyenler için kuruldu. Bu topluluğun nasıl yönetildiği, geçmişinin nasıl olduğu ya da diğer ülkelere nasıl yayılabileceği konusunda benim de bir bilgim yok.'' ve topluluğun yasalarını sizinle paylaşmam da yasak. Artık sizin emrinizdeyim. Hayattan gerçekten bıktıysanız sizi bu gece bir buluşmaya götüreceğim. Bu gece olmasa bile en azından hafta içi bir gün buluşmaya ayarlayacağım ve siz de varoluşunuzun yükünden kolayca kurtulmuş olacaksınız. Şu an saat saatine bakıyor. 11. En geç buçukta buradan ayrılmamız gerek. ''Böylece teklifimi düşünmeniz için yarım saatiniz oluyor. Bu kremalı turtadan daha önemli bir mesele.'' diye ekledi gülümseyerek. Ve sanırım daha lezzetli de. ''Daha ciddi olduğuna da hiç şüphe yok.'' diye karşılık verdi Albay Ceraldin. ''Dostum Bay Godel'la baş başa konuşmam için bana beş dakika verebilir misiniz?'' ''Elbette.'' diye cevapladı genç adam. ''Sizi yalnız bırakayım.'' ''Minnettar oluruz.'' dedi Albay. İki adam baş başa kalmışlardı. Geraldin, bu konuşmaya ne gerek var diye sordu Prince Porrisel. ''Sizi oldukça telaşlı görüyorum. Oysa benim için çok rahat. Bu işin sonuna kadar gitmek istiyorum. Ekselansları, dedi albay. Beti benzi atmıştı. Yaşamınızın yalnızca dostlarınız değil, kamu yararı için de ne kadar önemli olduğunu size hatırlatmak isterim. Bu kaçık. Bu gece olmazsa Dedi ama eğer bu gece telafi edilemez bir felaketin yaşamınızı elinizden alacağını düşünürsek, benim ve kocaman bir ulusun başına neler geleceğini tahayyül edebiliyor musunuz? Bu işin sonuna kadar gitmek istiyorum, diye tekrarladı prens, kendinden emindir sesle. Alvay Ceraldin, lütfen bir centilmen olarak verdiğiniz sözleri unutmayın ve saygı gösterin. Hiçbir şartta, hatta benim özel iznim olmadan, kullanmayı seçtiğim gizli kimliğime ihanet etmeyin. Bunlar benim verdiğim emirlerdi. Emirlerimi tekrarlıyorum. Şimdi de, diye ekledi, sizden hesabı istemenizi rica ediyorum. Albay Ceraldi'nin boyun eğerek kendisinden isteneni yaptı ama kremalı turtalı genç adamı çağırırken ve garsona prensin emirlerini iletirken yüzü kireç gibi bembeyazdı. Prens kayıtsız tavrını korudu. Keyif içinde genç intiharcıya bir saray güldürüsü anlattı. Albayın yalvaran bakışlarını görmezden gelip her zamankinden daha özenli bir şekilde yeni bir pro seçti. O anda kendine hakim olabilen tek kişi oydu. Hesap ödendikten sonra Prens bütün para üstünü şaşkına dönen garsona bıraktı. Üç adam dört tekerlekli bir faytonla oradan uzaklaştılar. Çok geçmeden faytonları karanlık bir avlunun girişinde durdu ve hepsi aşağıya indi. Geraldine arabacının parasını ödedikten sonra genç adam Prens Forizel'e döndü. Bay Goddell, esaretinize geri dönmeniz için hala vaktiniz var. Sizin de, binbaşı Hammersmith. Bir adım daha atmadan önce iyi düşünün. Eğer kalbiniz hayır diyorsa, işte yol ayrımı burası. Devam edin bayım, dedi prens. Ben verdiği sözden dönen bir adam değilim. Sakinliğini soşuma gidiyor, dedi rehberleri. Bu şartlardan etkilenmeyen kimseyi görmemiştim ve bu kapıya kadar eşlik ettiğim ilk kişi de siz değilsiniz. Dostlarımdan birçoğu benimle buraya geldiğinde kısa bir süre onları takip etmem gerektiğini biliyordum. Ama sizin için aynı şey geçerli değil. Beni burada birkaç dakika bekleyin. Kulübe girişinizin ön hazırlıklarını halleder halletmez geri döneceğim. Genç adam yanındaki diğer iki adama el salladıktan sonra avluya dönüp bir kapının eşiğinden geçerek gözden kayboldu. ''Bütün çılgınlıklarımızın arasında'' dedi Albay Celaldin kısık sesle. ''Bu en vahşi ve en tehlikelisi. Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim'' diye karşılık verdi prens. ''Hala'' diye devam etti Albay. ''Birkaç dakikamız var. Ekselansları, bu fırsattan yararlanıp geri dönmenizi rica ediyorum. Bu adamın sonuçları öylesine karanlık ve ciddi ki, ''Ekselanslarının bana verdiği özgürlüğü her zamankinden daha çok zorlamayı kendimde hak görüyorum.'' ''Albay Ceraldi'nin korktuğunu mu düşünmeliyim?'' diye sordu ekselansları, dudaklarının arasındaki proyu çekip sırdaşının gözüne sert gözlerle bakarak. ''Korkum kesinlikle kişisel değil.'' diye cevapladı diğeri gururla. ''Ekselansları bu konuda içini rahat tutabilir.'' ''O kadarını ben de düşünmüştüm.'' diye karşılık verdi prens, keyfini hiç kaçırmadan... ''Ama bulunduğumuz makam farkını size hatırlatmak istemem. Başka bir şey duymak istemiyorum.'' diye ekledi Ceraldi'nin özür dilemek üzere olduğunu fark edince. ''Özrünüz kabul edildi.'' Trabzan'a yaslanıp sakin bir şekilde purosunu içmeye devam ederken genç adam çıka geldi. ''Pekala.'' dedi prens. ''Kabulümüz ayarlandı mı?'' ''Beni takip edin.'' diye cevapladı genç adam. ''Başkan sizinle özel odasında görüşecek.'' Cevaplarınızda dürüst davranmanız gerektiği konusunda sizi uyarayım. Size kefil oldum ama kulüp kabulden önce her şeyi soruşturur. Tek bir üyenin bile patavatsızlığı bütün topluluğun sonsuza dek dağılmasına neden olabilir.'' Prens ve Geraldin bir anlığına baş başa verdiler. ''O işte bana yardım edin.'' dedi diğeri. Her ikisi de yakından tanıdıkları karakterlere cesurca büründükten sonra göz kırparak anlaşmaya vardılar ve rehberleri eşliğinde başkanın özel odasına doğru yola koyuldular. Geçilmesi gereken engeller o kadar da zor değildi. Dışarının kapısı açıktı. Aralık duran özel odanın kapısından içerinin küçük ama yüksek tavanlı olduğu görünüyordu. Genç adam onları yeniden yalnız bıraktı. ''Birazdan gelir.'' dedikten sonra başını öne doğru eğip oradan ayrıldı. Odanın körüklü kapılarının ardından sesler duyuluyordu. Ara sıra şampanya patlatılıyor, ardından kahkahalar yükseliyor ve sohbeti bölüyordu. Yüksek pencerenin ardından nehir ve toprak set görünüyordu. Işıklara bakılacak olursa Sharing Cross buradan hiç de uzak değildi. Tek tük mobilya vardı ve örtüler yırtık pırtık olmuştu. Yuvarlak bir masanın tam ortasında duran çan dışında hareket ettirilir hiçbir şey yoktu. Duvardaki askılara üyelerin şapkaları ve ceketleri asılmıştı. ''Burası nasıl bir batakane böyle?'' dedi Geraldine. ''Görmek istediğimde işte buydu.'' diye cevapladı prens. ''Eğer burada canlı şeytanlar varsa, olay eğlenceli bir hal alabilir.'' O sırada körüklü kapı, yalnızca bir insanın geçebileceği kadar açıldı ve içeriye görüntülü sohbetleri eşliğinde her halinden intihar kulübünün başkanı olduğu belli olan adam girdi. Başkan elli yaşlarında gösteriyordu. İri yarıydı ve sarsak bir yürüyüşü vardı. Favorileri hırpani, başı keldi ve ara sıra kırpışan gözleri griydi. Dudaklarının arasındaki kocaman proyu devamlı olarak çiğniyor, bir tarafından diğer tarafına geçirip duruyordu. Keskin ve soğuk bakışlarını bir an olsun odasındaki bu yabancıların üzerinden ayırmadı. İnce tübit kumaştan bir takım giymişti. Çizgili gömleğinin yakası hayli açıktı, Ve tek kolunun altında bir tutanak defteri taşıyordu. ''İyi akşamlar.'' dedi arkasından kapıyı kapadıktan sonra. ''Benimle konuşmak istediğinizi duydum. Biz intihar kulübüne katılmak istiyoruz efendim.'' diye karşılık verdi albay. Başkan prosunu ağzının içinde yuvarladı. ''O da ne?'' diye sordu aniden. ''Özür dilerim.'' diye karşılık verdi albay. ''Ama bizi bu konuda aydınlatabilecek en yetkili kişinin siz olduğunu düşünüyorum.'' Ben mi? dedi başkan. İntihar kulübümü. Hadi ama. Bir Nisan şakası yapıyor olmalısınız. Ben içkiyi fazla kaçırmış beyleri de dikkate alırım ama her şeyin bir sınırı var. Kulübünüzün adı her neyse, dedi albay. Bu kapıların ardında birileri var ve onlara katılmak konusunda ısrarcıyız. Bayım, dedi başkan terslercesine. Hata yapıyor olmalısınız. Burası özel bir evdir ve hemen burayı terk etmeniz gerek. Bu kısa konuşma sırasında prens oturduğu yerde sessizliğini korumuştu ama albay ona ''Sanki Tanrı aşkına cevap versenize'' der gibi bakınca ağzındaki proyu çekip söze girişti. ''Ben buraya'' dedi ''Sizin bir dostluğunuzun daveti üzerine geldim. Buraya gelmekteki amacımdan size mutlaka bahsetmiştir. Benim şartlarımdaki bir adamın onunla bir işi olmayacağını ve böyle bir kabalığa katlanmayacağını size hatırlatırım.'' ''Ben her zaman sakin bir adamımdır ama bayım, ya bana haberdar olduğunuz konuda yardım edersiniz ya da beni özel odanıza kabul ettiğinize bin pişman olursunuz.'' Başkan bir kahkaha patlattı. ''İşte duymak istediğim konuşma tarzı.'' dedi. ''Siz gerçek bir erkeksiniz. Beni nasıl etkileyeceğinizi biliyorsunuz ve bana istediğinizi yapabilirsiniz.'' ''Kısa bir süreliğine.'' diye devam etti Ceraldin'e dönerek. ''Bizi yalnız bırakabilir misiniz?'' ''Önce dostunuzdan başlamalıyım. Kulübün bazı formalitelerinin baş başa halledilmesi gerekiyor.'' Söyleyecekleri bittikten sonra albayı küçük bir odaya soktu. ''Size inanıyorum.'' dedi Forizel'e. Yalnız kaldıklarında. ''Ama dostunuz konusunda emin misiniz?'' Kendimden olduğum kadar değil. Ama onun daha geçerli sebepleri var.'' diye cevapladı Forizel. ''Yine de ona yanımda getirecek kadar güveniyorum. O öyle şeyler yaşamıştır ki en kararlı adamı bile hayattan soğutur.'' Geçen günde İskambil'de hile yaptığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. ''Bence geçerli bir neden.'' diye cevapladı başkan. ''En azından aynı durumda olan biri daha var ve ondan eminim.'' ''Askerlik yapıp yapmadığınızı sorabilir miyim?'' ''Yaptım.'' dedi. ''Ama çok tembel olduğum için kısa süre içinde bıraktım.'' ''Hayattan bıkmanızın nedeni ne?'' diye devam etti başkan. ''Aynı katıksız tembellik'' diye cevap verdi prens. ''Lanet olsun, elinizde bundan daha iyi bir neden olmalı'' dedi başkan. ''Param kalmadı'' diye ekledi Porizel. ''Bu da hiç şüphesiz büyük bir hayal kırıklığı. Aylaklık hissinin daha da yoğunlaşmasına neden oluyor.'' Başkan prosunu birkaç saniye boyunca ağzında yuvarladıktan sonra alışılmışın dışındaki acemi adayın gözlerinin içine baktı ama prens küstah bir sükunetle kendine hakim olmayı bildi. ''Bu kadar deneyimim olmasaydı?'' dedi başkan en sonunda. ''Sizi buradan gönderirdim. Ama ben dünyayı iyi tanırım ve intihar için en basit bahanelerin bile genelde dayanması en güç olanlar olduğunu biliyorum.'' Tıpkı sizin ne olduğu gibi dürüst konuştuğumda. Bayım, kişiyi reddetmektense kuralları zorlamayı tercih ederim. Prens ve Albay ard arda uzun ve özel bir soruşturmaya tabi tutuldular. Prens tüm bu süreci tek başına atlatırken, Ceraldin sırdaşı yanındayken soruşturmaya çekildi. Böylelikle başkan biri sorulara cevap verirken diğerinin yüz ifadesini inceleme fırsatı yakalamıştı. Sonuç memnun ediciydi. Başkan, her iki adam hakkında da birkaç ayrıntıyı not ettikten sonra onlara bir yemin formu sundu. Dünya üzerinde hiçbir şey söz verilmiş bir itaat kadar edilgen ya da söz veren kişinin kendini mahkum ettiği şartlar kadar baskıcı olamazdı. Böyle korkunç bir yeminden yoksun kalan birinin önüne ne halı serilirdi ne de dinde teselliyi bulabilirdi. Belgeyi imzalayan Forizel'in içi ürperdi. Albay da büyük bir keder içinde aynısını yaptı. Sonrasında başkan giriş ücretini aldı ve daha fazla tantana çıkarmadan iki dostu İntihar kulübünün pro odasına götürdü. Pro odasının tavan yüksekliğiyle özel odanınki aynıydı. Ama burası genişti ve tavandan yere kadar sahte meşe lambiriyle kaplanmıştı. Odayı büyük ve keyif verici bir ateşle birkaç tane gaz lambası aydınlatıyordu. Prens ve sırdaşının gelmesiyle birlikte sayı 18'i bulmuştu. İnsanların çoğu pro ve şampanya içiyordu. Ortama hakim olan büyük şamata ara sıra ani ve tatsız duraksamalarla kesiliyordu. ''Bütün üyeler bu kadar mı?'' diye sordu prens. ''Hemen hemen'' dedi başkan. ''Bu arada'' diye ekledi. ''Eğer paranız varsa şampanya ikram etmeniz gerek. Bu herkesin neşelenmesini sağlar ve küçük ödeneklerimden biri de budur.'' Hammer Smith dedi Forizel. ''Şampanya işini size bırakıyorum.'' Sonra arkasına döndü ve davetlilerin arasına karıştı. En seçkin çevrelerde ev sahipliği yapmaya alışkın olduğu için yanına yaklaştığı herkesi kendine çekmeyi ve onları yönetmeyi başarıyordu. Tavırlarında dostane ve saygı uyandıran bir şeyler vardı. Olağanüstü sakinliği, çılgın sayılabilecek bu topluluğun içinde fark edilmesini sağlıyordu. İnsanların arasında dolanırken gözlerini ve kulaklarını açık tutuyordu. Kısa süre sonra kendini bir anda ortasında bulduğu insanlar hakkında genel bir fikre sahip olmuştu bile. Diğer bütün etkinliklerde olduğu gibi ortama gençliğinin baharında akıllı ve hassas görünümlü ama başarıya ulaşmasını sağlayacak en ufak bir güç ya da nitelik vaat etmeyen bir insan tipi hakimdi. Bir avuç kadarı otuzların ön üstünde görünüyordu ve çoğu da henüz yirmisine bile gelmemişti. Ayakta dikilen bu insanların bazıları masalarına eğilmişti. Bazen oldukça hızlı bir şekilde prolarını içiyor, bazense prolarını bir kenara bırakıyorlardı. Bazıları güzelce sohbet ediyordu ama bazılarının konuşmalarında gerginlik vardı ve keyiften ya da anlamdan yoksundu. Her yeni şampanya şişesinin açılışı sevinç gösterileriyle karşılanıyordu. Aralarında oturan yalnızca iki kişi vardı. Bir tanesi pencerenin girintisindeki koltuktaydı, başını öne eğmişti ve elleri pantolonunun ceplerindeydi. Rengi kireç gibi olmuştu ve yüzü terden sırılsıklandı. Ağzını bıçak açmıyordu. Bedeni ve ruhu onu terk etmiş gibiydi. Diğeri ise şöminenin yanındaki divanda oturmuştu ve ezici farklılığı göze çarpıyordu. Muhtemelen kırklı yaşlarındaydı ama on yaş daha genç gösteriyordu. Forizel, daha önce gördüğü hastalıktan ve yıkıcı heyecanlardan mahvolmuş adamların bile onun kadar berbat görünmediğini düşündü. Adam bir deri bir kemikti. Kısmen felçliydi ve taktığı gözlükler öylesine tuhaftı ki gözleri olduğundan fazla büyük ve orantısız görünüyordu. Prens ve başkan dışında sıradan hayatını sürdürüyormuş gibi görünen tek kişi oydu. Kulüb üyeleri arasında uyum pek azdı. Bazıları kurtuluşu ölümde aramalarına neden olan utanç verici eylemleriyle övünürken diğerleri onları kınıyan bakışlarla dinliyordu. Herkes gizliden gizliye ahlaki yargılara karşı çıkıyordu ve kulüp kapılarından geçen herkes mezarın bağışıklığını kazanmış oluyordu. Birbirlerinin anılarına ve geçmişteki çarpıcı intiharlara içiyorlardı. Ölüme karşı farklı bakış açılarını karıştırmaktan zevk alıyorlardı. Bazıları ölümün yalnızca bir karaltı ve sona ermeden ibaret olduğunu söylerken, diğerleri o gece yıldızlara çıkacakları ve görkemli ölülerle karşılaşacakları ümidini taşıyordu. ''İntiharların simgesi olan Baron Trenk'in ölümsüz hatırasına içelim.'' diye bağırdı biri. Küçük hücresinden çıkıp daha da küçük bir hücreye girerek özgürlüğüne kavuştu. ''Ben'' dedi bir diğeri. ''Gözlerimin bağlanmasını ve kulaklarımın tıkanmasını istiyorum. Ama bu dünyada kulaklarımı tıkayacak kadar kalın bir pamuk yok.'' Üçüncü adam gelecekteki dünyanın yaşam sırlarını okuyor... Dördüncüsü ise kulübe katılmasının nedenini Bay Darwin'e inanması olarak açıklıyordu. ''Maymunlardan geldiğimiz fikri'' dedi göze çarpan intiharcı ''dayanılır gibi değil.'' Prens üyelerin tavırları ve konuşmaları karşısında birden hayal kırıklığına uğramıştı. ''Bence bu'' diye düşündü. O kadar rahatsız edici bir fikir değil. Eğer insan kendini öldürmeye karar verdiyse ''Bırakın da istediği gibi öldürsün.'' Bu çırpınmaların ve beylik lafların hiçbir anlamı yok. O sırada Albay Ceraldi'nin en karamsar kaygılarının kurbanı olmak üzereydi. Kulüp ve kuralları gizemini koruyordu. Albayın gözleri içine su serpebilecek birilerini aradı. O sırada şişe dibi gibi gözlükleri olan felçli adam dikkatini çekti. Albay, yoğun bir şekilde oradan oraya koşuşturan başkana bu fazlaca sakin görünen adamı göstermek istiyordu. Bay Maltese, meraklı gözlerle albaya baktıktan sonra sağına oturmasını istedi. ''Siz burada yenisiniz.'' dedi. ''Ve neler olup bittiğini öğrenmek istiyorsunuz, değil mi?'' ''Doğru kaynağa geldiniz. Bu sevimli kulübe ilk kez iki yıl önce gelmiştim.'' Albay derin bir nefes aldı. ''Eğer Bay Maltese buraya iki yıldır geliyorsa, tek bir akşam prens için o kadar da tehlikeli olmayabilirdi.'' Ama Geraldine yine de şaşırmış ve bu işte bir iş olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. ''Ne?'' diye bağırdı. ''İki yıl mı? Sanırım benimle dalga geçiyorsunuz.'' ''Asla!'' diye karşılık verdi Bay Maltese usulca. ''Benim durumum farklı. Doğrusunu isterseniz benim intihar etmeye hiç niyetim yok. Ben onur üyesiyim. İki ayda kulübe iki kere bile gelmemişimdir.'' ''Zayıflığım ve başkanın nezaketi bu küçük muafiyetleri edinmemi sağladı ve bunun karşılığını fazlasıyla ödüyorum. Buna rağmen kendimi çok şanslı görüyorum.'' ''Korkarım'' dedi albay, ''sizden daha açık olmanızı istemek zorundayım. Kulübün kurallarına hala tam olarak hakim olmadığımı size hatırlatmak isterim. ''Tıpkı sizin gibi buraya ölüm arayışıyla gelen sıradan bir üye'' diye cevaplamaya başladı felçli adam. Şansı yaver gidene kadar her akşam evine geri döner, hatta beş parasız olması durumunda başkan ona yiyecek ve yatacak yer sağlar. Lüks olmasa da bence oldukça temizdir. Zaten üyelik aydağıtının kıtlığına en uygun kelime bu olsa gerek, bakacak olursak lüks olmasını da bekleyemezdik. Başkanın arkadaşlığı da oldukça hoştur. Hem de ne hoş, diye çıkıştı Ceraldin. Beni pek cezbetmedi. Aaaa! ''Dedi Bay Maltes, siz onu tanımıyorsunuz. Dünya üzerindeki en tuhaf adamdır o. Ne hikayeler ama, ne sinizin. O hayatı çok iyi bilir ve Hristiyan alemindeki en yozlaşmış kişi de muhtemelen odur. ''Üstelik'' dedi albay, ''sizin gibi onun da daimi olduğunu söyleyebilir miyiz?'' ''Onun daimiliği benimkinden çok daha farklı.'' diye karşılık verdi Bay Maltes. Bana çok merhametli davranıldı ama önünde sonunda gitmem gerekecek. O hiçbir zaman oynamaz. İskambil kartlarını karıştırıp dağıtır ve gereken düzenlemeleri yapar. Bay Hemer Smith. Bu adam bir deha. Üç yıldır Londra'da gerekli ve bence sanatsal olan bu işi yapıyor ve şimdiye kadar kimsenin içinde en ufak bir şüphe olmadı. Onun ilham verici olduğunu düşünüyorum. Altı ay önce bir eczanede kaza kazara zehirlenen adamı hatırlıyorsunuzdur, değil mi? O olay, başkanın en yalan, en tatsız fikirlerinden biriydi. Ama çok da kolay oldu. Üstelik çok da güvenliydi. ''Beni şaşırtıyorsunuz'' dedi albay. ''O bahtsız adamcağız...'' ''Yoksa o... kurbanlardan biri miydi?'' diye soracağı sırada kendini durdurmayı başardı ve... ''Kulübün üyelerinden biri miydi?'' diyerek cümlesini tamamladı. Bir anda Bay Maltese'in ölüme aşık biri gibi konuşmadığını hatırlayınca hemen ekledi. Ama aklım hala karışık. Başkanın kartları karıştırıp dağıttığından söz ediyorsunuz ama ne için? Siz ölmek istemediğinize göre buraya gelmenizin nedenini bir türlü anlayamıyorum. Kafanızın karışık olduğu apaçık ortada diye karşılık verdi Bay Maltese. Daha canlı bir şekilde... Bayım, ''Bu kulüp zehirlenmenin mabedidir. Sağlığım heyecana daha sık dayanabilseydi, buraya daha sık geleceğimden emin olun. Beni son aşırılığından korumak için sağlıksız uzun bir dönem ve dikkatli bir perhiz geçirdim. Her şeyi denedim bayım.'' dedikten sonra elini Ceraldi'nin koluna koyarak devam etti. ''İstisnasız her şeyi. Size şerefim üzerine yemin ederim ki bir tanesi bile asılsız bir şekilde yüceltilmiş değil.'' ''İnsanlar aşka teslim oluyorlar. Ben aşkın güçlü bir tutku olduğunu reddediyorum. Bence en büyük tutku korkudur. Yaşamdan yoğun keyif almak istiyorsanız korkuya teslim olmalısınız. Bana imrenin, bana imrenin bayım.'' diye ekledi gülerek. ''Ben korkan tekiyim.'' Ceraldin bu perişanlık karşısında tepki vermemek için kendini zor tuttu ve sorularını sormaya devam etti. ''Bayım.'' dedi. ''Bu heyecan nasıl bu kadar ustaca sürüp gidebiliyor? Ve belirsizlik bunun neresinde?'' ''Size her akşam kurbanın nasıl seçildiğini anlatmalıyım.'' dedi Bay Maltese. ''Hatta yalnızca kurbanın değil, kulübün kullanacağı ve o akşam ölümün başrahibe olarak görev yapacak üyenin nasıl seçildiğini de.'' ''Tanrım.'' dedi albay. ''Yani birbirlerini mi öldürüyorlar?'' ''Böylelikle intihar sorunu ortadan kalkmış oluyor.'' diye karşılık verdi Maltese, başını evet anlamında sallayarak. ''Tanrı aşkına!'' diye bağırdı albay. ''Peki siz, ben, acaba, dostum, yani, bizden biri bu akşam bir başkasının bedeninin ve ölümsüz ruhunun katili olarak seçilebilir mi? Bir kadının hayat verdiği insanın böyle bir şeyi yapması mümkün mü? Ah, bu tam bir rezalet.'' dehşet içinde ayağa kalkacağı sırada prensle göz göze geldi. Prens, odanın bir köşesinden çatık kaşlı ve öfkeli bir ifadeyle onu süzüyordu. Geraldin hemen kendini toplamayı bildi. ''Sonuçta...'' diye ekledi. ''Neden olmasın? Madem oyunun ilginç olduğunu söylüyorsunuz, Fransızca, her şey olacağına varır. Kulübe uyarım. Bay Maltese... Albayın şaşkınlığına ve tiksintisine yürekten katılıyordu. Günahkarlık onun için bir övgü kaynağıydı ve kendisi bütün o çürümüşlüğü içinde böyle duygular konusunda kendini üstün görürken başka birinde de aynı duygulardan bolca olması hoşuna gitmişti. İlk şaşkınlığınızı üstünüzden attıktan sonra, dedi, topluluğumuzun güzelliklerinin tadını çıkarmaya başlayacaksınız. Kumar masasının, düelloların, Ve Roma dönemi amfiteyatrosunun heyecanının nasıl birbirine karıştığını deneyimleyeceksiniz. Paganlar bu konuda çok iyiymiş. Ben onların titiz zihinlerine hayranım ama bu uçlara, bu cevhere, bu mutlak acıya ulaşmak Hristiyan bir ülkeye nasip oldu. Daha önce denemiş biri için bu eğlencelerin nasıl anlamsız olduğunu anlayacaksınız. ''Bizim oynadığımız oyun'' diye devam etti. ''Aşırı kolay bir oyun.'' ''Bütün bir deste iskambil. Sanırım zaten zamanı geldi. Kalkmama yardım edebilir misiniz? Maalesef felçliyim.'' Bay Maltese, albaya oyunun neyden ibaret olduğunu anlatmaya başladığı sırada bir başka kapı açılmış ve bütün kulüp hafif telaşlı bir şekilde yan odaya geçmeye başlamıştı. Burası ilk başta girilen odaya her açıdan benzese de farklı bir şekilde döşenmişti. Başkan, girişte bulunan uzun ve yeşil masanın üzerinde bir deste iskambil kağıdını özenle karıştırıyordu. Bay Maltese, bastonuna ve albayın yardımına rağmen öylesine zor yürüyordu ki, o gelene kadar herkes yerine oturmuştu bile. O sırada onları bekleyen prens de içeri girdi ve üçün masanın öteki tarafına yan yana oturdu. ''Bu, elli ikilik bir deste.'' diye fısıldadı Bay Maltese. ''Maç ağasına dikkat edin.'' ''O...'' Ölümün simgesidir. Sinekası ise gecenin hakemini tayin eder. Şanslı genç adamlar sizi, diye ekledi. Sizin gözleriniz iyi görür, oyunu takip edebilirsiniz. Yazık. Ben masanın bir ucundayken ası ve ikiliyi birbirinden ayırt edemiyorum. Gözlüklerinin yerine yeni bir tanesini taktı. En azından yüzleri seyredeyim, diyerek durumuna açıklık getirdi. Albay, Onur üyesinden bütün öğrendiklerini ve onları bekleyen korkunç seçenekleri aceleyle dostuna anlattı. Prens, sırdaşının içindeki ölüm sessizliğinin ve gerginliğinin farkındaydı. Zorlukla yutkunuyor, şaşkınlık içinde bir oraya bir buraya bakınıp duruyordu. ''Cesur bir hamleyle.'' diye fısıldadı albay. ''Kaçma şansımız hala var.'' Ama önerisi prensi öfkelendirmişti. ''Susun.'' dedi. Bir kere olsun bir centilmen ciddiyetiyle oynadığınızı göreyim. Kalbi hızla atıyor olsa bile rahat bir tavır takınarak etrafına bakındı. Göğsünde rahatsız edici bir sıcaklık vardı. Üyelerin hepsi çok sessiz ve hevesli görünüyordu. Herkesin yüzü bembeyaz olmasına rağmen kimse Bay Maltese ile bu konuda aşık atamazdı. Onun gözleri yuvalarından fırlamış gibiydi. Başı istemsiz bir şekilde sallanıp duruyordu. Birer birer ağzına götürdüğü elleriyle titreyen solgun dudaklarına dokundu. Onur üyesinin bu üyeliği çok şaşırtıcı şartlar altında elde ettiği apaçık ortadaydı. ''Dikkat, beyler!'' dedi başkan. Kartları ters yönde olmak üzere yavaşça masada oturanlara dağıtmaya başladı. Her kişi kartını gösterene kadar bekliyordu. Hemen hemen herkes büyük bir tereddüt içindeydi. Bazılarının parmakları önlerinde duran o önemli karton parçasını açmadan önce birkaç kez gelip gidiyordu. Sırası yaklaşan prens, gittikçe büyüyen ve neredeyse soluksuz bırakan heyecanın farkındaydı. Ama o gerçek bir kumarbazdı ve bu hissettiklerinden zevk aldığını şaşkınlık içinde de olsa biliyordu. Onun kısmetine sinek dokuzlu, Geraldine maça üçlüsü ve rahatlayarak derin bir nefes alan Bay Malt ise, ise kupa kızı çıkmıştı. Kremalı turtalı genç adam hemen kendi kartını da açtı ve sinek asını görünce dehşet içinde kala kaldı. Kart hala parmaklarının arasındaydı. Oysa oraya gelmek amacı öldürmek değil, öldürülmekti. Onun durumunu çok iyi anlayan prens, hala kendinin ve dostunun başının üzerinde dolanan kara bulutları neredeyse unutmuş gibiydi. Kartlar açılmaya devam ediyordu ve ölüm kartı hala ortaya çıkmamıştı. Oyuncular adeta nefeslerini tutmuşlardı. Prense bir kez daha sinek çıktı. Ceraldi'nin kartı ise kar oydu. Ama Bay Maltis kartını açar açmaz dudaklarının arasından bir şeyler kırılmış gibi korkunç bir ses çıktı. Ayağa kalkıp yeniden olduğu yere çakılı verdi. Felcine dair en ufak bir iz yoktu. Maçağası onu bulmuştu. Onur üyesi dehşet içinde dona kalmıştı. Üyeler arasındaki konuşmalar yeniden alevlenivermişti. Oyuncular üstlerine çöreklenen gerginlikten kurtularak masadan birer birer kalkmaya başladılar. İkişerli üçerli gruplar halinde pro odasına dönüyorlardı. Başkan, o günkü işini tamamlamış bir adam edasıyla kollarını iki yana açıp esnedi. Ama Bay Maltese hala yerinden kalkmamıştı. Başını ellerinin arasına almış, ellerini ise masanın üzerine koymuştu. Sarhoş, hareketsiz ve acı içindeydi. Prens ve Geraldine hızla kulüpten ayrıldı. Yaşadıkları dehşet, gecenin soğuğuyla birleşince daha da büyüdü. Çok yazık, diye haykırdı prens. Böyle bir meseleye bir yeminle bağlanmak çok yazık. Toptancı bir cinayet anlayışının çıkarlar ve dokunulmazlıklarla devam etmesine izin vermek çok yazık. Keşke ettiğim yeminden dönmeye cesaretim olsa. Bu imkansız, ekselansları, diye cevapladı albay. Sizin onurunuz Bohemia'nın onurudur. Ama ben yeminimden dönebilirim. Ceraldin, dedi prens. ''Bana eşlik ettiğiniz maceralardan birinde onurunuz lekelenirse, yalnızca sizi değil, kendimi de asla affetmem ve bunun sizi çok daha fazla yaralayacağını düşünüyorum.'' ''Ekselansları, emirlerinizi alıyorum.'' diye karşılık verdi albay. ''Bu kahrolası yerden uzaklaşalım mı?'' ''Evet.'' dedi prens. ''Lütfen bir fayton bulun. Derin bir uykuya dalarak bu gece yaşadığınız rezaleti unutmak istiyorum.'' Ama oradan ayrılmadan önce avlunun adını dikkatlice okuması dikkat çekiciydi. Ertesi sabah Prens Uyanır Uyanmaz albay Ceraldi'nin o günün gazetesini getirdi. Gazetede şöyle yazıyordu. ''Elim kaza. Bu sabah saat iki sularında bir arkadaşının evindeki partiden Westbourne Grove-Çepstow Meydanı 16 numaradaki evine dönmekte olan Bay Bartholomew Maltis, Trafalgar Meydanı'nın üst korkuluklarından düştü.'' Kapatası çatlayan, bacağı ve kolu kırılan Bay Maltese olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz olay gerçekleştiğinde yanında bir arkadaşıyla payton bekliyordu. Bay Maltese'in felçli olması nedeniyle korkuluklardan geçirdiği nöbet dolayısıyla düşmüş olabileceği düşünülüyor. Talihsiz adam saygın çevrelerde oldukça tanınmıştı ve yokluğu derin bir şekilde hissedilecek. Eğer cehenneme doğrudan gidecek bir ruh varsa, dedi Ceraldin ciddiyetle, ''O pelçli adamın ruhudur.'' Prens yüzüne ellerinin arasına alıp sessizce durdu. ''Öldüğünü duyunca'' diye devam etti halbay. ''Neredeyse sevindim ama kremalı turtalı genç adamımız için kalbim kan ağlıyor.'' ''Ceraldin'' dedi prens yüzünü avuçlarının arasından kaldırarak. ''O mutsuz adam dün gece sizin ve benim kadar masumdu. Bu sabahsa ruhunda cinayetin izleri var.'' ''Başkanı düşündüğümde kalbim sıkışıyor. Nasıl olacağını bilmiyorum ama tanrı şahidim olsun ki o adamı dize getireceğim. O İskambil oyunu nasıl bir deneyim, nasıl bir dersdi öyle?'' ''Ve bir daha tekrar edilmeyecek.'' dedi albay. Prens o kadar uzun bir süre tek kelime etmeden durdu ki, Celaldin telaşlandı. ''Geri dönecek değilsiniz ya?'' dedi. ''Yeterince acı çektiniz ve çirkinliğe şahit oldunuz.'' ''Sizin yüksek makamınızın gerektirdikleri bu rezaletin tekrarından sizi men ediyor.'' ''Haklı olabilirsiniz.'' diye karşılık verdi Prens Forizel. ''Ben de kendi kararımdan hiç hoşnut değilim. Yazıklar olsun. O gösterişli kral kıyafetlerinin altında sıradan bir insan yok mudur? Daha önce zayıflığımı hiç bu kadar kesin bir şekilde hissetmemiştim, Ceraldin. Ama bu zayıflık benden daha güçlü.'' Birkaç saat önce akşam yemeğini bizimle yiyen mutsuz ve genç bir adamın başına neler geleceğiyle nasıl olur da ilgilenmem? Başkanın bu alçakça kariyerine devam etmesine izin mi vereceğim? Böylesi büyüleyici bir maceraya atıldıktan sonra sonuna kadar gitmemek olur mu? Hayır, Ceraldin. Prensten bir insandan beklenenden daha fazlasını yapmasını istiyorsunuz. Bu gece yeniden intihar kulübünün masasındaki yerimizi alacağız.'' Albay Ceraldin dizlerinin üstüne çöktü. ''Ekselansları, canımı mı alacaksınız?'' diye bağırdı. ''Canım zaten sizindir ama hayır, böylesi korkunç bir riske göz yummamı benden isteyemezsiniz.'' ''Albay Ceraldin'' diye karşılık verdi prens kibirli bir tavırla. ''Canınız kesinlikle size aittir. Ben yalnızca itaat bekliyorum. Bunu isteksiz bir şekilde yerine getirirseniz sabrımı zorlamış olursunuz.'' ''Bir şey daha eklemek istiyorum. Bu meselede göstermiş olduğunuz can sıkıcı tavır bana yetti.'' Süvari Birliği komutanı yeniden ayağa kalktı. ''Ekselansları.'' dedi. ''Bu öğleden sonra ben gelmesem olur mu? İşlerimi kusursuz bir şekilde yoluna koyana kadar, onurlu bir adam olarak bir kez daha o ölüm yuvasına girmeye cesaretim yok. En sadık ve en minnettar hizmetkarının ekselanslarına bir daha karşı çıkmayacağına söz veriyorum.'' Sevgili Ceraldin, dedi Prince Forizel. Beni makamımı hatırlatmaya zorlamanız hiç hoşuma gitmiyor. Gününüzü istediğiniz gibi geçirebilirsiniz ama saat 11 olmadan aynı kılıkla burada olun. İkinci akşam kulübe katılım o kadar fazla değildi. Ceraldin ve Prince içeri girdiğinde pro odasında en fazla altı kişi vardı. Excellansları kenara çektiği Başkanı Bay Maltis'in ölümü dolayısıyla samimiyetle tebrik etti. ''Ben yetenekli insanları çok severim.'' dedi. ''Ve siz de kesinlikle onlardan birisiniz. Mesleğiniz doğası gereği çok hassas ama başarı ve gizlilikle üstesinden gelebilecek niteliklere sahip olduğunuzu görüyorum.'' Başkan, ekselanslarının bu iltifatları karşısında hoşnut, hatta neredeyse mahcup olmuştu. ''Zavallı Malti.'' diye ekledi. ''Kulüponsuz olmaz.'' Müdavimlerimin çoğu genç ve şair ruhlu çocuklardır. Pek bana göre değiller. Maltide biraz şair ruhluydu ama ne dediğini anlayabiliyordum. Bay Maltis için üzülmenizi anlayabiliyorum, dedi prens. Bana da çok ilginç yaratılışlı biri gibi gelmişti. Kremalı turtalı genç adam da pro odasındaydı ama derin bir kedere ve sessizliğe bürünmüştü. Yanındakiler onu çaresizce sohbete dahil etmeye çalışıyordu. ''Sizi bu rezil yere getirdiğim için'' diye bağırdı. ''O kadar pişmanım ki. Henüz elleriniz temizken buradan gidin. Zavallı ihtiyarın ölürken nasıl bağırdığını, kaldırıma çarpan kemiklerinden çıkan sesi bir duysaydınız. İçinizde bir günahkara karşı az da olsa merhamet varsa, bu gece bana maç çıkmasını dileyin.'' Gece olana kadar birkaç üye daha kulübe geldi ama masadaki yerlerini aldığında sayıları on ikiyi geçmiyordu. Prensin keyfi yine yerindeydi ama Ceraldin'i önceki geceye oranla daha serin kanlı görmek onu şaşırtmıştı. Sonuca ulaşsın ya da ulaşmasın diye düşündü prens. Böylesi bir iradenin gencecik bir adamı bu kadar etkilemesi olağanüstü bir şey. Dikkat, beyler, dedi başkan ve kartları dağıtmaya başladı. Kartlar. Üç kez masanın etrafını gezdi. Maçağısı da sinekası da henüz kimseye çıkmamıştı. Dördüncü kez dağıtım başladığında hissedilen heyecan çok yorucuydu. Artık ancak son bir tura yetecek kadar kart kalmıştı. Kartları dağıtmakla meşgul olan başkanın solundaki ikinci sandalyede oturan prens, kulüpteki kart dağıtma sırasına göre sondan ikinci kartı alacaktı. Üçüncü oyuncuya as çıkmıştı. Sinekası. Bir sonrakinin kartı karo, Diğerinin kupaydı ama maç ağası hala ortada yoktu. En sonunda prensin solunda oturan cereldiğinde kartını açtı. Kart bir astı ama kupa ağasıydı. Prens Forizel, masanın üzerinde duran kaderini gördüğünde kalbi duracak gibi oldu. Cesur bir adam olmasına rağmen yüzünü ter basmıştı. Ölüme mahkum olma ihtimali yüzde idi. Kartı çevirdi. Maç ağasıydı. Beyni gürültülü bir homurtuyla doldu. Gözlerinin önündeki masa bulanıklaşmaya başladı. Sağındaki oyuncunun kopan kahkahaları sevinçle hayal kırıklığı arasında gidip geliyordu. Kulüb üyelerinin hızlıca dağıldığını gördü ama aklı hala başka düşüncelerle doluydu. Davranışının ne kadar aptalca olduğunu ve ne kadar suçlu hissettiğini anlamıştı. Sağlığı mükemmeldi. Hayatının en güzel yıllarında, Ve bir tahtın mirasçısıydı ama hem kendi hem de cesur ve sadık bir ülkenin geleceğini kumarda kaybetmişti. ''Tanrım!'' diye haykırdı. ''Tanrım beni affetsin!'' Bu sözlerden sonra hislerindeki karmaşa uçup gitti ve bir anda kendine geldi. Geraldine'nin ortadan kaybolmuş olmasına şaşırmıştı. İskambil odasında başkanla konuşan katili ve kremalı turtalı genç adam dışında kimse yoktu. Genç adam prensin yanına yaklaştı ve kulağına fısıldadı. ''O kartın bana çıkması karşılığında bir milyon verirdim.'' Genç adam bu sözlerinden sonra oradan ayrılırken, ekselansları bu fırsatı daha az bir paraya satabileceğini düşünmeden edemedi. Fısıltılarla geçen konuşma artık sona ermişti. Sinek sahibi kurnaz bakışlar atarak odadan çıktı. Başkan, talihsiz prensin yanına yaklaşıp elini uzattı. ''Sizi tanıdığıma sevindim bayım.'' dedi. Ve size bu önemsiz hizmeti sağlamaktan da çok mutluyum. En azından sıra size geç geldi diye hayıflanmayacaksınız. Daha ikinci akşamdan. Ne şans ama! Prens cevap vermeye çabalasa da ağzı kurumuştu ve dilini yutmuş gibiydi. Yoksa mideniz mi bulanıyor? diye sordu başkan, endişelenmiş gibi. Çoğu kişi de aynı şey olur. Biraz konyak içmek ister misiniz? Prens Evet anlamında başını salladıktan sonra başkan hemen ona bir kadeh uzattı. ''Zavallı ihtiyar Malti!'' diye bağırdı başkan, prens kadehi kafasına dikerken. Neredeyse yarım litre içti işte ama pek işine yaramadı gibi. ''Ben tedaviden daha çok etkilenirim.'' dedi prens kendini toparlayarak. ''Fark etmişsinizdir. Hemen kendime geldim. Bana nereye gitmem gerektiğini söyler misiniz?'' ''Şehir yönüne doğru sahil boyunca sol kaldırımdan ilerleyeceksiniz. Ta ki az önce odadan çıkan beyefendiyi görene kadar. Sizin talimatlarınıza uyacak ve siz doğana itaat edeceksiniz. Kulüp otoritesi bu gece onda. Şimdi de'' diye ekledi başkan, ''Size güzel bir yürüyüş dilerim.'' Forizel adamın selamını tuhaf hislerle aldıktan sonra oradan ayrıldı. Pro odasının içinden geçerken oyuncuların hala bazılarını kendisinin ısmarladığı ve parasını ödediği şampanyalardan içmekte olduklarını gördü. Hepsine yürekten lanetler okuduğunu fark edince şaşırdı. Dolapta duran şapkasını takıp kalın paltosunu giydikten sonra köşede duran şemsiyesini aldı. Bu hareketlerin sıradanlığı ve bunları son kez yapıyor olduğu fikriyle kendi kulaklarına nahoş gelen kahkahalara boğuldu. Oradan ayrılmak yerine pencereye döndü. Lambaların ve karanlığın görüntüsü onu kendine getirdi. ''Hadi ama, erkek gibi davranmam gerek.'' diye düşündü. ''Ve buradan gitmem.'' Prens Forizel, Buxcart'ın köşesinde üç adamla karşılaştı. Adamlar onu kaba bir şekilde faytona bindirip hızla oradan uzaklaştılar. İçeride bir kişi daha vardı. ''Ekselansları gayretimi affedebilir mi?'' dedi tanıdık bir ses. Prens bir anda rahatlayarak albayın boynuna sarıldı. ''Ben size nasıl teşekkür edeceğim?'' diye haykırdı. ''Hem bunu nasıl başardınız?'' Her ne kadar makus kaderiyle yüzleşmek istiyor olsa da, bu dostane sesi duyunca sevinçten havalara uçmuş, yeniden hayatla ve umutla dolmuştu. ''Bir daha böyle tehlikeli işlere bulaşmayarak'' diye cevapladı albay. ''Bana yeterince teşekkür etmiş olursunuz. İkinci sorunuza gelecek olursam, her şeyi tereyağından kıl çeker gibi hallettim.'' Bu öğleden sonra ünlü bir dedektifle görüştüm. Gizlilik yemeğini etti ve karşılığında ücretini aldı. Sizin hizmetkarlarınız da plana müdahil oldu. Buxkort'taki ev dün geceden itibaren kuşatılmış durumdadır. Hemen hemen bir saattir de faytonlarınızdan biri olan bu araba sizi bekliyordu. Peki ya beni öldürmek zorunda kalan zavallı yaratık? Ona ne oldu? diye sordu prens. Kulüpten çıktığında etkisiz hale getirildi diye cevap verdi albay. ''Şu anda da sarayda vereceğiniz cezayı bekliyor. Kısa süre içinde suç ortakları da orada olacak.'' ''Ceraldin.'' dedi Prens. ''Açık seçik bir şekilde verdiğim emirlere rağmen beni kurtararak iyi yaptınız. Size yalnızca bir hayat değil, bir de ders borçluyum. Ve öğretmenime minnetlerimi sunmazsam makamımın hiçbir değeri kalmaz. Seçimi size bırakıyorum.'' Fayton sokakların arasında hızla ilerlerken bir sessizlik oldu. İki adam da kendi düşüncelerine dalmıştı. Sonunda sessizliği bozan albay Ceraldin oldu. ''Şu ana kadar'' dedi, ''Ekselanslarının elinde birçok tutuklu oldu. Aralarından en az biri için adalet yerini bulacak. Ettiğimiz yemin kanunlara başvurmamızı engelliyor ve yeminlerden vazgeçebilseydik de bu sefer sağ duyumuz bunu engelleyecekti. Ne yapmak niyetinde olduğunuzu sorabilir miyim?'' ''Karar verildi'' diye cevapladı Porizel. Başkan düelloya çağrılacak. Geriye kalan tek şey, rakibini seçmek. Ekselansları hatamı telafi etmeme izin vermişti, dedi albay. Kardeşimi çağırmama da izin verir mi? Bu onurlu bir görev ama onun bu işten alnının akıyla çıkacağından emin olabilirsiniz. Benden nezaketsiz bir talepte bulunuyorsunuz, dedi prens. Ama bunu reddedemeyeceğim. Albay, prensin elini büyük bir şefkatle öptü. Tam o sırada Python Prens'in göz alıcı sarayının kemerli geçidine girdi. Forizel bir saat sonra resmi giysilerini giymiş, Bohemian'ın bütün nişanlarını takmış ve İntihar kulübünün üyelerini karşılamıştı. ''Aptal ve pis insanlar.'' dedi. ''Birçoğunuz talihsizlik sonucu bu batağa saplandınız ama emrimdeki adamlar size iş ve para verecek. Vicdan azabı çekenler benden daha yüksek ve cömert bir makama başvurabilir.'' Hepinize hayal edebileceğinizden daha çok acıyorum. Yarın bana hikayelerinizi anlatacaksınız. Ne kadar dürüst cevaplar verirseniz, sizi başınıza gelenlerden o kadar çabuk kurtarırım. Size gelince, diye ekledi başkana dönerek. Sizin gibi birini ancak yardım teklif ederek yaralayabilirim. Ama bunun yerine size bir eğlence teklifim var. İşte, dedi elini Albay Geraldi'nin küçük kardeşinin omzuna koyarak. ''Bu, Avrupa'yı gezmek isteyen bir subayım. Sizden ona bu yolculuğunda eşlik etmenizi istiyorum. Tabanca kullanma konusunda.'' diye devam ederken ses tonunu değiştirdi. ''İyi misinizdir? Çünkü böyle bir yeteneğe ihtiyacınız olabilir. İki adam birlikte bir yolculuğa çıktığında her şeye karşı hazırlıklı olmalarında fayda var.'' Eğer bu yolculuk sırasında genç Geraldini kaybedecek olursanız, yerinize başka birini gönderirim. Sayın Başkan, Gözümün her şeyi gördüğü ve kolumun her yere uzandığı herkesçe bilinir. Prens, büyük bir ciddiyetle söylenen bu sözlerden sonra konuşmasını sonlandırdı. Ertesi sabah kulüp üyeleri prensin cömertliğiyle uygun bir şekilde donatılmıştı. Başkansa Bay Geraldin Prensin sarayında iyi bir eğitim almış, sadık ve hünerli iki uşak gözetiminde yolculuğuna başladı. Bununla yetinmeyen prens, Boxcart'taki evek izdarcanlar yerleştirdi. İntihar kulübüne ya da kulübün yetkililerine gelen bütün mektuplar ve ziyaretçiler prens Forzell tarafından incelendi. Artık Kevin diş meydanındaki Wigmore sokağında kapı numarasını gizli tutmanın birçok nedeni var. Rahat bir yaşam süren ev sahibi, kremalı turtalı genç adamın hikayesi burada sona eriyor. Prens Porizel ile İntihar Kulübü Başkanı'nın maceralarına devam etmek isteyenler, Doktor Seri Toga sandığının hikayesini de dinlemeliler. Son